1855 numaralı konu, Hazreti Peygamber ve Ebu Bekir'in daha döllenme çağına gelmeyen bir koyundan süt sağmaları, Ukbe bin Ebi Muayt'ın koyununu güdüyordum, Hazreti Peygamber ve Ebu Bekir, yanımdan geçti, Peygamber, ey genç, süt var mıdır, diye sordu, evet, vardır, fakat ben emanetçiyim, dedim, Hazreti Peygamber, daha koça gelmemiş bir koyun var mıdır, deyince, ben ona bu şekilde bir koyun getirdim, Rasulullah onun memesini elledikten sonra süt indi, Rasulullah onu bir kabasağdı, kendisi ve Ebu Bekir içtikten sonra onun memelerine, eski halini al ve büzül, dedi, koyunun memeleri eski haline geldi, bir müddet sonra yanına giderek, ey Allah'ın Rasulü, bu sözden, Kur'an'dan, bana öğret, dedim, Rasulullah başımı sıvazlayarak, ey genç, Allah sana rahmet etsin, sen zaten biliyorsun ve öğretilmişsin, buyurdu.